Ağzıbillahi minşeytān rajīm. Bismillāhi r-Rahmāni r-Rahīm. Alḥamdulillāh Rabbilālamīn. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabhi ve atbağı ajmāin. Allah hamd. Unun. Mubarek elçisine salat ve selam o elçinin ellerinde yetişen ashab-ı kiram efendilerimize selam. Hicret gibi önemli bir hadiseden yola çıkarak bize hicretin değerini ve kıymetini öğretircesine hicri takvimi bize hediye eden Hz. Ömer'e selam. Hz. Ömer'e o fikri veren Ebul Hasan Hz. Ali'ye selam binlerce ashabı kiram efendilerimize selam. O günden bugüne kadar, bugünden yarına kadar hak davanın temsilcisi olan tüm müvahhitlere, müminlere, Müslümanlara da selam olsun. Bizler de inşallah o halkanın bir sakiniyiz. İnşallah bizler de o selamı hak edenlerdeniz. Allah o selamı hak edecek kıyametleri bizlere İnşallah yaptırsın. Alem bizlerin üzerinden o güzelliği, o havayı, o atmosferi teneffüs etsin inşallah. Hicret çok önemli bir hadisedir dostlar. Gerçekten mukaddes bir göç diyeceğimiz, İslam medeniyetinin temellerinin atılması hadisesinde çok farklı bir yeri olan Büyük bir devrim büyük bir adımdır. Eğer biz hicretin ruhunu anlayabilsek neden Hazreti Ali'nin bu meselede takvimin başlangıcı olarak hicreti teklif ettiğini anlasak Hazreti Ömer'in bu konudaki hassasiyetini takvim meselesindeki hassasiyetini kavrasak Emin olun bugün hayatımızdaki bazı şeylere çok farklı bir biçimde anlam yüklemek durumunda kalacağız. Biliyorsunuz Hazreti Ömer 10 buçuk yıllık hilafet döneminde değil sadece dostlara düşmanlara bile örnek ve model olabilecek bir güzellik bırakarak gitti. Onun hayatından biz çok evveliyat adına bir şeyler okuruz. Yani onun hayatıyla birlikte... Özellikle hilafetiyle beraber ilk olarak İslam dünyasının İslam tarihinin tanıdığı bildiği onun hayatıyla birlikte öğrenmeye çalıştığı onun hayatıyla birlikte gündemini aldığı birçok şeyi okuruz ve biliriz. Onlardan bir tanesidir takvim meselesi aslında bir ihtiyacın ürünüdür. Hicretin 17. senesine kadar Müslümanların böyle bir gündemi olmamıştır. Biz hicri takvim deyince işi hicretten başlatırız ama başlangıç tarihi aslında hicretin 17. yılıdır. 17. yıla gelinince Hazreti Ömer divan teşkilatını İslam tarihinde ilk kez kullanmaya başladığı için devlete ait her şeyi kayıt altına alma adına bir adım attı. Öyle ki o gün için ne varsa artık her şey sicil altına alınıyor, kayıtlar altına alınıyor. Bu manada tabir caizse eğer bir envarter tutuluyordu. Bunları tarihlerine göre kaydetmek istedi Hazreti Ömer. Ve o anda da tarih ihtiyacı hasıl oldu. Bunu o günkü istişare heyetiyle paylaşınca o gün Arapların kullandığı Sasanilerin ve Romalıların Takvimleri var O takvimlerden biri teklif edildi Ama Hazreti Ömer Ömerce bir eda ile Ömerce bir Hava ile Müslümanların işine Gayrı Müslümlerin Takvimini bulaştırmam dedi Bir takvimden Ne çıkar demiyoruz Değil mi Eğer bir takvimden bir şey çıkmasaydı Hazreti Ömer'in hassasiyeti böyle bir hassasiyet olmazdı. Eğer bir takvimden bir şey çıkmasaydı malum zihniyet bu topraklarda kullanılan o takvimi bir daha değiştirme ihtiyacı duymazdı. Demek ki bir takvimden çok şey çıkıyormuş ve Hazreti Ömer böyle bir tepki gösterince o zaman İslam'a ait İslam toplumuna ait bir takvim gündeme geldi. Ve dediler ki bir şeyi başlangıç olarak milat olarak edinelim ona göre de takvimimizi kendimiz oluşturalım. Neyi başlangıç itibariyle dikkate alalım diye konuşulmaya başlandı o istişare heyetinde. Birileri dedi ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın doğum gününü alalım dikkate ve takvimi oradan başlatalım. Güzel bir teklifti ama Hazret Ömer istişareye devam ediyordu. Birileri vahyin ilk doğum günü çok önemli bir gündür. O günü miladi takvimle konuşacaksak miladi 610'u bir Ramazan ayını ve bir Kadir gecesini baz alarak onu işin temeline koyarak onunla başlatalım takvimi dediler. Birileri dedi ki iman ile inkarın ilk karşılaşması olan Bedir. Hakkın galip geldiği batılın ise mağlup olduğu çok önemli bir savaştı. Onu alalım dediler. Herkes bir teklifte bulundu. O ana kadar konuşmayan Ebul Hasan, Hasan'ın babası canlar ona feda söz aldı. Ey Ömer dedi sen bu takvimi niçin istiyorsun? İslam'ın devletinin, beytül malin ya da devlete ait malların Kayıt altına alınması için peki İslam ne zaman devlet oldu hicretle o zaman bizim takvimimizin başlangıcı hicret olmalıdır dedi. Hazreti Ömer defaatle söylemiştir o sözü o günde söyleyecektir. Hasan'ın babası olmasaydı Ömer helak olurdu sözü o günde söylenecek bir söz olarak kaydedilecek. Ve o gün Hazreti Ali'nin o teklifiyle 17 yıl geriye sayılarak İslam takvimi oluşturuldu. Ve o günden sonra da İslam toplumunda kullanılmaya başlandı. İnşallah Hazreti Ömer'in ve Hazreti Ali'nin bu hassasiyeti bizlerin de hassasiyeti olsun. Ve bu takvimi oluşturma, kullanma, yaygınlaştırma adına... Bir seferberlik başlatalım bir yerlere tarih mi atacağız hemen miladi takvim zihinlerimizde çağrışmasın asıl bizim takvimimiz İslam'ın malı olan o güzel takvim canlansın kullanalım bize aylardan hangi ay günlerden hangi gün diye sorulduğu zaman biz onlara o cevabı verelim Muharrem ile cevap verelim Zilkade ile cevap verelim Zilhicce ile cevap verelim Recep'le Şaban'la Ramazan'la Cemaiziyel Evvel'le Ahir'le onlarla cevap verelim ki dilimiz alışsın biz alışalım ve toplumumuzu da alıştıralım inşallah Allah bu konuda hassasiyetlerimizi arttırsın İnşallah gelen bu yeni yılı Geçmiş yıllardan daha hayırlı eylesin amellerimiz itibariyle hissiyatımız itibariyle hassasiyetimiz itibariyle daha da güzel kılsın yaralı ve ağlayan ümmetimizi gelen 1434. yılla güldürsün ümmetin arasındaki ayrılıkları gayrılıkları gidersin hasret kaldığımız vahdete ulaştırsın tevhidin etrafında vahdet ettirsin inşallah bizleri. Takvimin ilk ayı Muharrem, Muharrem'deyiz. Her Muharrem bize birçok şeyi çağrıştırır ve biz o çağrışımla birlikte ümmet olarak aslında sadece tarihte de kalmadık. Şu günlerde ker belaları yeniden yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Demek ki bitmeyecek bu ümmetin yezitleri, yezitle mücadelesi. Demek ki bitmeyecek yezitlerin karşısında Hüseyin'i ruhu temsil etmek için gayret gösterenleri. Demek ki bitmeyecek bu ümmetin gözyaşı, teri, kanı. Demek ki bitmeyecek bu mücadele, hak batıl mücadelesi başladı ve devam edecek. Bir Muharrem ayında yine bizim Gazze'mize bombalar düşmüştü bundan birkaç sene önce. Bakın yine geldik bir Muharrem ayına yine Kerbela'yı yaşıyor Gazze'miz. Allah oradaki kardeşlerimize yardım eylesin. Bizi onlara yardıma vesileler kılsın. İnşallah katil ve işgalci devletin devlet demek de caiz değil bakın dilimizi ona da alıştırmamız lazım. Bir örgüt o o çıban başı örgütün bir an önce insanlığın başından def edilmesini bizlerin elleriyle nasip eylesin eğer bizler bu işe laik değilsek Allah'ın layık kulları sadece biz değiliz ki ebabilleri var neleri var neleri var katından onlara cezalarını versin birbirlerine düşürsün çadırlarını başlarına geçirsin ayaklarındaki toprağı sarsın ve ümmetin başından insanlığın başından o çıban başını bir an önce defesin. İnşallah bir dahaki Muharrem'de özgür kudümüz, kudüsümüzün, özgür gazzemizin varlığını birbirimize haber vermeyi, müjde vermeyi nasip eylesin. Böyle bir zeminde, böyle bir atmosferde belki başka bir şeyler konuşulması gerekirdi ama işin temelinde aslında ihmal ettiğimiz bir şey olduğu için Sözü döndürüp dolaştırıp aynı şeye getireceğiz. Aslında keşke biz bir adam olsaydık. Adam gibi adam olsaydık. O insanlığın yüz akı olan. insanlığın en has adamları olan o adamlar gibi adam olsaydık. Ebu Bekir'in sadakatini temsil eden adamlardan olsaydık. Ömer'in adaletini temsil eden Adamlardan olsaydık şu iffet perdesinin yırtıldığı çağda Osmanca hayayı ve iffeti kuşanan adamlardan olsaydık taassubun tefrikanın aramızda azık olduğu şu günlerde alice ilmi kuşanan kuşanan adamlardan olsaydık inanın halimiz çok farklı olurdu o halde biz niye o adamları konuşuyoruz? ah ne iyi adamlardı ne büyük adamlardı diye mi konuşuyoruz biz desek ne olur bütün dünya Ebu Bekir'in sadakatini ikrar etse ne olur etmese ne olur Allah ikrar etti Resulü ikrar etti tarih de bugüne kadar tasdik etti bizim derdimiz onları övmek onları yüceltmek onların nasıl büyük adamlar olduğunu nazara vermek değil Bizim derdimiz evet onlar en has adamlardı biz de adamlığı kaybettik. Yeniden bir kez daha adamlığı onlardan öğrenmek için adamlığı onlardan öğrenip hayatlarımızı aktarmak için onların rahlelerinin başındayız. Onun için ne olur tarihten konuşuyoruz ama tarihte kalmak için konuşmuyoruz bunu ısrarla bilelim ona göre göre. Kendimizi ayarlayalım. Evet maziden bahsediyoruz. Ama nostalji için değil. Bugünün dünyasına o ruhu taşımak için. Bugünün dünyasında o ruhu yeniden bir kez daha üretmek için. Bir kez daha o güzelliği yaymak için. Allah bundan geri koymasın inşallah. Gelin o adamlardan bir adam olan. Gerçekten has bir adam olan İmam Zeyd'in hayatına bir daha dönelim ve kaldığımız yerden sözü alarak devam ettirelim. Şöyle öncesinde bir zihinlerinizi İmam Zeyd'e bir hazırlayayım ki bugün söyleyeceklerimiz daha iyi anlaşılsın. Doğum tarihi kaçtı? Hicri 80 şehit edildiğinde namaz için anlını koyduğu, Tam şurasında secde izinin olduğu yerden bir ok yediği zaman hicri 122 idi. Medine'de başlayan kufe'de biten bir hayat. Şehadet ile noktalanan bir hayat. Ve sadece 42 yıllık bir hayat. Allah aşkına bu nasıl bir şey? 42 yıl. Ben 40 yaşına gelmişim. Dönüp geriye bakıyorum da hiçbir şey yok. 42 yıl. Bu kadar kısa ama 42 yıl yaşayacaksın yaşadığın çağda İmam Ebu Hanife gibi İmam Abdullah İbni Hasan gibi Süfyan-ı Sevri gibi arkasından gelenler Cafer-i Sadık gibi Evzai gibi her biri bir dev bunların ilim dünyasının devleri her biri bir dev olan o insanların takdirini Taltifini tasdikini alarak gideceksin 42 yıl yaşayacaksın hayatına bir kıyam koyacaksın ki o kıyam aynen Ceddi Hüseyin gibi Emevilerin sonunu getirecek bir kıyam olacak dedim geçen ders Hazreti Hüseyin Emevilerin Süfyanî kolunu tarihe gömdü Kerbela'da akıttığı kanla İmam Zeyd Kufed'e akıttığı kanla Emevilerin Mervani kolunu tarihe gömdü. 42 yıl yaşayacaksın ve böyle bir hakikatin altına böyle bir güzelliğin altına imza atacaksın. 42 yıl yaşayacaksın. Gideceksin Yemen'e talebelerini göreceksin. Hicaz'ın birçok coğrafyasında Kendisi İmam Zeyd'den beslenen yüzlerce binlerce de dersem bunda inanın mübalağa yok. Binlerce talebe edineceksin. Şam'dan Basra'dan Kufeden, Mısır'dan Afrika'dan talebelerin olacak. 42 yıl yaşayacaksın o günkü dünyanın dört bir tarafında ilim adına nasiptar kıldığın ve arkandan o işi devam ettirecek yüzleri binleri bırakarak gideceksin. 42 yıl yaşayacaksın bir mezhep bırakıp gideceksin. Bakın biz bugün ehli sünnet ve cemaat dediğimiz fıkıhtaki dört mezhebimiz. Biraz sonra ayrıntılarını size anlatacağım. Zeydiye diye belki bir beşinci mezhep olarak kabul edilmesi gereken bir mezhep. Ve bu mezhebin banisi İmam Zeyd. Sadece 42 yıl yaşayacaksın ve böyle bir mezhep bırakacaksın. Bugün ne kadar tekabül ediyor bilemiyoruz ama takriben söyleyelim yüzde 3 ile 5 arasında müntesibi olan bir mezhep bırakacaksın. Allah aşkına bu nasıl bir iş? Ne yapıyor bu insanlar ki bu kadar... Az bir ömre bu kadar büyük işler sığdırıyorlar. Biz ne yapıyoruz ki bu kadar çok bir ömre geriye dönüp baktığımız zaman elle tutulur hiçbir şey bırakamıyoruz. Acaba bir şey mi ihmal ediyoruz? Acaba onların hayatında çok önemli bir şey mi var? İnanın bir şey var. Bizim hayatımızda istenilen düzeyde olmayan bir şey var İşin formülünü size vereceğim bu ders bir tek şey aslında bir tek şey nedir biliyor musunuz şöyle bir zihinlerinizi yoklayın bu ders biraz interaktif bir ders yapalım beraberce konuşalım nedir acaba o bir şey ne ki onlarda var var olduğu için böyle bir hayat var böyle bir müktesebat var, böyle bir birikim var, bizde olmadığı için yok. Nedir biliyor musunuz? İhlastır, ihlas. İhlas olursa eğer, Allah o işe bereket veriyor. Ve bereketin olduğu yerde hesapla, kitapla anlayamayacağımız, Mantıkla tam anlamıyla çözemeyeceğimiz bir şey ortaya çıkıyor bereket oldu mu bambaşka bir şey onun hesabı yok ki hesapla kitapla anlayabilelim nasıl anlayacaksınız mesela siz aleyhissalatü vesselam efendimizin 3 kişiye yetebilecek bir kap yemeği bir orduya yedirmesini bereket bu başka bir şey değil ki bunun adı berekettir. Allah bereket ihsan ederse eğer olacağı netice budur. Peki o bereketi neye göre ihsan eder? Neye göre nasip eder? Amelin ihlasla yapılıp yapılmadığına. Allah için mi? Başka bir mülahaza yok mu bunun içinde? Sadece ve sadece halis bir niyet ile hiçbir şey o niyete karıştırmadan en ufak bir beklenti içerisine girmeden Allah için mi eğer böyleyse Allah o ameli unutmuyor ve unutturmuyor. Ona bereket ihsan ediyor ve bugün bizim hesapla, kitapla, düz mantıkla anlayamayacağımız bir iş ortaya çıkıyor. Birkaç örnek vereyim size. İmam Şafii rahmetullahi aleyh. Doğumu Hicri 150. Vefatı Hicri 204 kaç yıl yaşamış 54 yıl bu kadar 54 yıllık bir ömür ve İmam Şafi'den bahsediyoruz artık anlatmaya gerek yok yaşadığı dönemde ve arkasından gelen süreçte cima'ul ilm diye isimlendirilecek ilimleri cem eden diye isimlendirilecek nasirul hadis diye isimlendirilecek hadise gerçek manada değerini veren hadisi gerçek manada savunan unvanını alacak hani bugün hadise problemi olan bazı zihniyetlerin İmam Şafi ile sorunları var ya kaynağı budur aslında İmam Şafi onların bugün söyledikleri birçok şeylere ta o günden cevap verdiği için onlar bugün İmam Şafi'ye karşı biraz sıkıntıları var 54 yıllık bir hayat Babası yok, annesi onu koruyup gözetecek, ilim adına ona bir şeyler öğretecek ve netice İmam Şafi gibi Ehl-i Sünnet'in en gözde imamlarından biri olacak. Size başka bir isimden bahsedeyim, çok benden duymuşsunuzdur bu ismi. İbni Hacer El Eskalani, çok farklı bir alim, çok farklı bir isim. Yaşadığı ömür 79-80, 80 yıllık bizim uzunca diyebileceğimiz bir ömür. Hadi bir tahminde bulunun, 80 yaşına, 80 yılına kaç kitap sığdırmıştır bu zat? Kim söyleyecek? 100 mü? 120 mi? 200 mü? 250 mi? 282. Bu nasıl bir şey? 282 kitap dersem, 282 tane roman aklınıza gelmesin. Bir kitap Fethül Bari, İmam Bukhari'nin Sahihinin şerhidir. Biliyorsunuz iki büyük şerhi var. Biri bizim hemşerimiz Gazi Antepli Bedrüddin Aynen'in Um Kari, bir de İbn Hacer'in Fethül Bari. Bugün bizdeki nusaları 14 cilt. Her bir cilt şu kadar. İbni Hacer'in el isabesi ki sahabe konusunda bizim en baş kitaplarımızdan bir tanesidir. Çeşitli baskıları var. Sekiz cilt. Her bir cildi yine bu kadar. Tehzibu tehsip diye bir kitabı var. Hadis ravilerini bize anlatan on iki on üç cilt. Yani koca bir oda edinsek. Ve adına İbn Hacer'in kütüphanesi desek, sadece İbn Hacer'in kitapları o kütüphaneyi doldurur. Nasıl bir hayat Allah aşkına? Gelin gelin biraz daha bu tarafa gelin. Tek tarihte kalmayalım. Abdul Haylekveni, duydunuz değil mi bu ismi benden birkaç kez size derslerden alıntılar veririm. Bıraktığı kitap sayısı 120'dir. Kaç yaşında vefat etmiştir onu da bir tahmin edin 50 mi 40 mı 38 38 yaşında vefat edeceksin geriye 120 tane Hanefi fıkhının en önemli eserlerini tarih alanının en önemli eserlerini bırakıp gideceksin onun çok meşhur bir sözü vardır o söz bizim de ilham kaynağımızdır der ki lekveni adatu sadat sadatu adat ne demek adetlerin büyüğü büyüklerin adetidir onun için büyüklerin ayak izleri diyoruz onun için büyüklerin dünyası diyoruz çünkü onların yaşadıkları hayat kıymetli değerli bir hayat olduğu için bıraktıkları iz de bıraktıkları adımlar da değerli ve kıymetli oluyor takip edilmesi gereken yolda adet de onların bıraktıkları adet oluyor peki bu insanlar bu kadar kısa ömre bu işi neyle sığdırdılar ihlasla ihlas olmazsa bağırırsın çağırırsın bir ömür bir gürültü bırakırsın cihana ölürsün o iş biter gider Allah arkasından o işi devam ettirebilmesi için o sedayı gür bir sedaya dönüştürebilmesi için o işin en ufak bir noktasında dahi Allah'a ait olmayan hiçbir şeyi bulaştırmadan niyetini selim tutarak selim bir niyet ile o işi Allah'a hasretmekle mümkündür. İmam Zeyd'in 42 yıllık hayatının arkasından geriye kalanı biz böyle anlamamız lazım. Yoksa biz 1400 sene geçmiş üzerinden neredeyse niye imam zeyt diyelim bugün? Niye Allah dedirsin bize? Niye adı unutulmasın? İhlas var, derinlemesine bereket var onun arkasından öyle olunca da işte bizim de ilham kaynağımız oluyor. Allah bizleri de onların yolunda kılsın inşallah. İmam Zeyd'in ilim noktasındaki ağırlığını kısmen anladık. Geçen ders söyledim o sözü bir daha tekrar edeyim. İmam Ebu Hanife onun için diyor ki Zeyd bin Ali'yi gördüm ve tanıdım. Çağında ondan daha bilgin, daha hazır cevap, ondan daha açık söz söyleyen birini görmedim. O eşsiz bir insandır diyor. İmam Ebu Hanife'nin bu itirafı, bu sözleri onun hem ahlakını hem ilmini anlayacağımız bir şey. İki yıl yaşıt olmalarına rağmen İmam Ebu Hanife'nin İmam Zeyd'e talebi olduğunu unutmuyoruz. Geçen ders söyledim bir daha tekrar etmiş olayım. Süfyan-ı Sevri'den bahsettim size. Etba-i Tabi'nin büyük imamlarından görmemiştir imamı. Ama onun hayatını görenleri görmüştür. Şu sözü söylüyor Sufyan-ı Sevri. Bir bilseniz onun yitirilmesiyle ilim neler kaybetti. Bir bilseniz ona musibetlerin düçar olması ile takva ve erdemlilik neler kaybetti der sözünü tamamlayamadan ağlardı. Onu kitaplardan belki gören şahitlerden. Bilen birisi olarak Süfyan'ı sevri gibi çok önemli bir ismin bu itirafı da onun hem ahlakını hem ilmini bize gösteren bir şeydir. Peki burada bir şey daha soralım, biraz bizim dünyamızla alakalı olsun. Ne yaptı? İhlas vardı temelde. Ne yaptı ki o kadar kısa bir zamana? böyle bir ilmi sığdırdı mücadeleyi geçen ders biraz daha anladık bugün biraz daha ilim üzerinde duracağız biz ne yapalım ki onların gerçek manada ayak izlerini takip edebilelim bunun da yolları var zaten o geçmiş insanlar yolumuzun rehberi olan o salihler sadıklar şehitler bize bunu da gösterirler bu konuda çok şey söylenir de ben sizin zihinlerinize sizin nazarlarınıza birkaç şeyi vereceğim. Birincisi istihdam-ı inan ve bunu iyi tespit et veya ettir ki sen de ilim yolunda ilerleyebilesin. Ne demek istihdam-ı ilahiye? Allah bizleri farklı kabiliyetlerde ve farklı mizaçlarda yarattı. Bütün Müslümanların alim olması gibi bir zorunluluk var mı yok böyle bir şey olmaz da bu iş işin tabiatına da aykırıdır mesela biz bugün ashabı kiram efendilerimizden bahsediyoruz adlarını bildiğimiz on bin. Hayatlarını az bir şey bildiğimiz beş bin hayatlarını biraz detaylı bildiğimiz iki bin hayatlarını çok iyi bildiğimiz bin sahabi hepsine selam olsun hepsi radıyallahu anhum ecmaindir. Alimler ordusundan mı oluşuyordu hayır onlar alimler ordusu değildiler amiller ordusuydu. O bin kişi hayatlarını çok iyi bildiğimiz o bin kişi var ki o bin kişi zaten hadis naklinde de isimlerini tarihe kaydettirenlerdir. Çok fetva verenlerin sayısı çok fetva verecek kadar ilimde seviyeleri olanların sayısı 20'yi geçmez. Orta ölçekte fetva verenlerin sayısı 40'ı geçmez. Az çok orta hepsini toplayın yüzü geçmez. Yani on bin sahabe içerisinde 100 alim sahabiden bahsediyoruz. Bu kadar. Çünkü 100 tane alim olacak ki 9.900 tane de onlara talip olsun. Herkes alim olsa, herkes hoca olsa kim kime ne öğretecek, kim kimden ne öğrenecek? Bu işin tabiatına aykırı. İstihdam-ı ilahi dediğimiz şey ya tespit ettir ya da sözüne güvendiğin birine tespit et kendin tespit et ya da sözüne güvendiğin birine tespit ettir derken kastımız şu kabiliyetine bak ticarette mi kabiliyetin var Allah seni oraya koymuş oranın hakkını ver bu işi hakkıyla yapan tüccarın arşın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıftan biri olduğunu unutma hepsi Alimler için değil müjdeler onlara da var müjdeler. Neyse kabiliyetin idarecilik mi onu yap. Kendine bak yanlış yerde konuşlandırma kendini. Sözüne itimat ettiğin insanların yönlendirmesine inan. Onların yönlendirmelerine göre de kendine bir tarz seç bir yol belirle ona göre git. Yazık değil mi mesela 20 yılını Arapçada harcaman. 20 yıl bir ömür öğrenemiyorsam bırak başka bir şey öğren. Demek ki dile kabiliyetin yok, başka bir şey kabiliyetin var. Onu bil, onun arkasında ol. Ömür dediğimiz şey Fahreddin Razi'nin dediği gibi güneşin altında eriyen sermaye, buz. Hepimizin elinde o var. Biz bunu boşa harcamak gibi bir lüksümüz yok ki. Onun için istihdam ilahi çok önemli. Bu manada sen kendin tespit edebiliyorsan et, etmiyorsan ettir ve ondan sonra da onun gereğini yerine getir. İki, iradeni güçlü kıl, arzunu ve emelini derinleştir ki ilim elde edebilesin. İradenin hakkını vermesen ilim tahsil olur mu? Televizyonun karşısındasın, internetin karşısındasın ondan sonra da diyorsun ki niye benim hafızam zayıf? sen onlarca haramı zihne gönderdin beyne gönderdin beyin onlarla kirlendi tutar mı artık Kur'an'ı tutar mı artık hadisi tutar mı artık ashabın hayatlarını zihnini temiz tutacaksın İradeni bu manada güçlendireceksin. Uykularının, yastığının, yorganının hakimi olacaksın. Yatacağın zaman belli olacak. Kalkacağın zaman belli olacak. Tatilin belli olacak. Her şeyde bir düzen olacak. Arzunu ve emelini de buna uygun bir biçimde derinleştireceksin. Allah'ın izniyle çağın imam Zeydi olacaksın. Bu işin yolu bu. Başka bir yol yok ki o yolu söyleyelim onu konuşalım. Üçüncüsü. Rehberiyeti unutma ilmin nesebine uygun davran ki ilim elde edebilesin. Bu iş rehberiyetsiz olmaz. Biz ilmi ne kitaplardan ne internetten ne bilgisayardan alırız. Biz ilmi dizine diz koyduğumuz hocalardan alırız. Şimdi o kol o ayak kesildi de. Kaldık ortalıkta bir çare eskiden ilim böyle öğrenir, öğrenilirdi bir kez daha bunu üretmenin gayretini vermeliyiz rehberiyetin bu iş için ne kadar önemli olduğunun farkına varmalıyız ve buna göre davranmalıyız dördüncüsü düzenli çalış istikrarı hiçbir zaman hayatından çıkarma ki ilim elde edebilesin İbn Abbas'ı hepiniz biliyorsunuz değil mi? Soruyorlar ona ey tercümanul Kur'an ey hıbrül Ümme, onun onlarca ismi lakabı var. Ey sultanul müfessirin ne demişlerse artık ne yaptın ki bu kadar ilmi elde ettin? İki şey düzenli çalışma ve güçlü bir emel. Yolu gösteriyor bize yolu başka yol yok düzenli çalışma şöyle oldu. Böyle oldu kar yağdı dolu yağdı şu öldü bunun düğünü oldu böyle gitti böyle oldu böyle olmaz ilim. Bir şey varsa eğer istikrar adına ne olursa olsun ne olursa olsun kitapların koltuğunun altında olacak. O ilmin öğrenileceği saatte de en öz safta yer alacaksın. Eğer bu işi gönülden ve yürekten istiyorsan. Yok eğer sadece bilgi almak istiyorsan o ayrı bir şey. Biz ilimden bahsediyoruz. İlmi elde edebilmek için düzenli çalışma ve istikrar bu işin olmazsa olmaz. Beşincisi bedel ödemeye hazır ol. Büyük şeyleri elde etmek istiyorsan küçük şeyleri feda et ki ilim elde edebilesin. İstersiniz değil mi dostlarla oturup 3-4 saat sohbet etmeyi? Vallahi ben çok isterim ama elime bir türlü gelmiyor düşmüyor. Diyorum ki inşallah cennette. Eğer biz şimdi onu feda etmesek ne yapacağız? Zaman kısıtlı yapılacak işler çok. Eğer bunlara bir zaman ayırabileceksek yapacak hiçbir şeyimiz yok onun için bazı küçük şeyleri feda etmeliyiz daha büyüğünü elde etmek için daha büyüğünü elde ettiğimiz zaman oturacağız inşallah cennette saatlerce sohbet edeceğiz Kur'an bunun müjdesini bize veriyor Allah orada bizleri buluştursun inşallah İşte eğer biz gerçek manada İmam Zeyd gibi onun emsalleri gibi ilmi elde etmek istiyorsak temelde ne olacak İhlas. Onun üzerine de bu söylediğim beş hususiyet bina edilecek. İnşallah ilim talibi olarak bu yolun yolcusu olacağız. Bu yolda re, yola nevan olacağız. İmam Zeyd bunlara inanın çok farklı bir biçimde hava katarak hayatında çok farklı bir biçimde bunları uygulayarak 42 yıllık kısa bir ömre bu kadar işi sığdırdı. Bakın o, onun biz ilmini El Mecmu isimli kitabından öğreniyoruz. Onun bir kitabı var bugün elimizde. Getirmek istedim size göstermek için ama bilgisayarda kayıtlıydı basamadım da yoğunluktan matbusunu bulamadım. PDF olarak kayıtlı Arapça bilenler Arapça sitelerden indirebilirler. El Mecmu ya da El Müsnet İmam Zeyd İbni Ali iki isimle de anılır. Böyle bir kitap bırakarak gitmiş bugün biz onun mezhebinden bahsediyorsak ilminden bahsediyorsak sadece sözle değil geriye bıraktığı bir kitabının üzerinden de bunu söyleyebiliyoruz. Gerçi bu kitabın İmam Zeyd'e nispeti konusunda eleştiriler getirilir biraz sonra bazı şeyleri söyleyeceğim ama o kitabın içerisinde var olan bilgileri hadisleri ve rivayetleri. Bugün muteber hadis kitaplarına ve fıkıh kitaplarına arz ettiğimiz zaman kitabın aslında muhteva adına bir sıkıntı taşımamasından dolayı o isnat noktasındaki eleştirileri bir yönüyle dikkate almayabiliriz. Dolayısıyla İmam Zeyd'in kitabını ona isnat ederek onun kabul ederek bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. El Mecmu nasıl bir kitap? Bir, El-Mecmu İslam ilim tarihinin ilk eserlerinden birisidir. İlk eseri de diyeceğim aslında bunda da, bunda da hilaf yok. Ama yine de genel bir ifade kullanıyorum temkinli davranmak için. ilk eserlerinden biridir. Emsali olan kitap İmam Malik'in muvattasıdır. İmam Malik'in muvattası İmam Zeyd'in mecmusundan 40 yıl 45 yıl hatta bazı rivayetlere göre 50 yıl sonra yazılmıştır. Bakın bunu özellikle mukayese etmeniz için verdim. Dolayısıyla böyle bir ilmin sahibi olarak böyle bir kitabın sahibi olarak İmam Zeyd'in hayatının önünde durmak zorundayız ki onun kitabının değerini de anlayalım ilmini de anlayalım. İkincisi El Mecmu klasik fıkıh sistematiğinin üçlü tasnifi yani ibadet, ibadat, muamelat ve ukubattan oluşan bir fıkıh kitabıdır. Klasik fıkıh dediğimiz tasnif bu üç bölüme ayrılır. İbadat, muamelat ve ukubat. Daha sonraki tasnifatta, Muamelat ikiye ayrılmıştır ve tasnif dörde çıkmıştır. İbadat, münakahat, muamelat ve ukubat şeklinde. Nedir bunlar? İbadat belli. İbadet hukuku öyle diyelim. İbadete ait olan her şey. Münakahat isminden de anlaşılır nikah. Aile hukukudur. Onun içinde nafaka, onun içinde talak, onun içinde mihir, onun içinde boşanma, onun içinde talaka ait hükümler. Yani ne varsa aile hukuk onlar. Üçüncüsü muamelat alışveriş hukukudur. Keşke bir iş yaparken özellikle tüccarlara bu sözümü söylüyorum. Bir o hadisleri şöyle bir alt alta dizip okusak. Alışveriş hukuku konusunda Aleyserat ve selam efendimizin üç ahlakı bize öğreten hadisleri bu işin gerçekten içinde olan insanların hayatlarından çıkarmamaları gereken ilkeler ve ahlaklardır. Bakın hadislere efendimiz Aleyserat ve selam tüccar ahlakından bahseder. Ticaret ahlakından bahseder mesken ahlakından bahseder kurban olduğumuz kendisi de bir tüccardır biliyorsunuz hayatın içinden konuşur bilerek konuşur öyle düzenlemeler getirir ki bu alanda bir tüccar muhatap kitlesi olan Mekke'de ve Medine'de o tüccarlardan bir tanesi dahi çıkıp da karşısına bunu yanlış dedin diyemezler bunu yanlış yaptın Demeye güç bulamazlar. Çünkü en kamilini ortaya koyar aleyhissalatü vesselam efendimiz. Dolayısıyla muamelat bahsinde de alışveriş hukuku ya da ticaret hukuku adına da şeyleri fıkhımız verir. Ukubat ceza hukukudur. Hatler, tazir ve cezaya ait diğer şeyler. İmam Zeyd'in el-mecmu kitabı bir yönüyle fıkıh kitabı olarak... Klasik fıkıh sistematiğinin o üç sınıfına dair bilgileri bize verir. İlk eser olduğunu unutmayın. Fıkıh adına bunları da bize söylediğini unutmayın ki nasıl bir kitapla karşı karşı olduğumuz daha iyi anlaşılsın. Üçüncüsü El Mecmu 218 hadisten 322 rivayetten oluşan bir kaynaktır. Aleyhissalatü vesselam efendimize nispet edilen 218 hadis. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ondan duyan Hazreti Ali ondan duyan Hazreti Hüseyin ondan duyan oğlu İmam Zeynel Abidin ondan duyan İmam Zeyd bazen İmam Muhammed ondan duyan kardeşi İmam Zeyd. Silsile de böyledir 218 hadis böyle gelir 322 rivayetin 320'si doğrudan Hazreti Ali'dendir. İki rivayet ise Hazreti Hüseyin'dendir. Dolayısıyla Ehli Beyt'in bu mesele hakkında özellikle bu rivayetler çerçevesinde genel düşüncesini bize veren önemli bir kaynaktır. Dördüncüsü El Mecmu Ehli Beyt Mektebi'ni bize tanıtan en önemli vesikadır. Şimdi bugün. Ehli Beyt'e kendisini nispet edenlerin söyledikleri bazı sözler var. Elimizde de böyle bir kaynak var. Kıyaslıyoruz. El Mecmu diyor ki Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in hilafetleri meşrudur. Hiçbir konuda itirazak mahal yoktur. Buyurun. Ehlibey'tin Beyt'in kaynağından bahsediyorum size. Ehlibeytin Beyt'in kaynağından bahsediyorum size. İmamların masumiyeti düşüncesi yanlıştır. Masum olan ismet sıfatını taşıyan sadece ve sadece peygamberlerdir. Söyleyen el mecmu. Mutankahı batıldır fasittir. Çıplak ayağa mez yanlıştır hatalıdır. Kim söylüyor? Hz Ali söylüyor. Nasıl söylüyor? Alın açın el mecmuyu o hadisleri, o rivayetleri okuyun. Dolayısıyla biz eğer Ehlibeyt mektebinden ve o mektebin fıkhından bahsedeceksek, bunları dikkate almadan konuşamayız. Yanlış konuşuruz. İlk eserden bahsediyoruz. İmam Zeyd'in kitabından bahsediyoruz. Düşüncelerinden bahsediyoruz. Beşincisi, El Mecmu, Ebu Halit Künyeli, Amr İbni Halit, El Vasıti tarafından bize ulaştırılmış bir kitaptır. Bu zat Ebu Halit vefatı Hicri 150 yani İmam Zeyd'den 28 yıl sonra vefat ediyor. İmam Zeyd'in bizzat talebesidir. Yıllar yılı İmam Zeyd'in yanındadır. Ama bu zat, zatın işte bu söylediği ve rivayet ettiği aktardığı bu düşüncelerden dolayı Şöyle bir açın bakın bizim kitaplarımızı. Sünniler de sevmez bu zatı. Şiiler de sevmez. Sünniler Şii ithamıyla Ebu Halit'i damgalarlar. Ve kesinlikle alınmaması gereken bir kaynak olarak söylerler. Tamamı sünni, tam, sünni dünyanın tamamı değil. Biraz sonra size başka şeyler söyleyeceğim. Ama genel itibariyle bir değerlendirmede bulunuyoruz. Şiiler de kendilerine aykırı şeyler söylendiği için sevmezler ancak bu zat yaşadığı çağdaşlarının tespitiyle hem talebeliğinde bir sıkıntı yok hem de düşüncelerinde eleştirilecek bir şey yok duyduğunu İmam Zeyd'den bize aktarmıştır Allah kendisinden ebeden razı olsun ki böyle önemli bir eseri bize ulaştırmıştır Nasıl ulaştırmış ilim çevreleri tartışıyor bunu bu konuda Muhammed Ebu Zehra'nın Allah ona da rahmet eylesin çok önemli tespitleri var. Diyor ki kanaatimce üç şekilde bu kitap bize ulaşmıştır Üç şekilde el mecmu tedvin edilmiştir bunlardan bir tanesi İmam Zeyd kendi yazmış bu kitabı Ebu Halit ise nakletmiştir. Sonra Ebu Zehra der ki hayır bu doğru değil. Çünkü o dönemde daha müellifler kitap kalemi almaya başlamamışlardır. Tarihi unutmayın Hicri 122'de vefat ettiğini şehit edildiğini söyledik. Dolayısıyla rivayetler var ama ortada kitap yok. İkincisi İmam Zeyd. Kendisi talebesine yazdırmıştır yaz demiştir imla yoluyla ona öyle söylenir o da yazmıştır mesela İmam Şafi'nin en meşhur kitabı olan El Üm İmam Şafi tarafından talebelerine yazdırılmıştır ama Muhammed Ebu Zehra haklı olarak buna da karşı çıkar hayırdır kitabın uslubundan böyle bir imlanın olmadığını çıkarabiliyoruz üçüncüsü şudur Ebu Halid İmam Zeyd'den bu rivayetleri duymuştur sonra kendisi bir kitap haline getirmiştir ve o kitabı derleyerek tedvin ederek bize miras olarak bırakmıştır. Bu doğru olanıdır kitapta bunu tasdikler çünkü kitapta şöyle bir ustuf var Zeyd bin Ali bana anlattı şu fıkhi meseleyi ben Zeyd bin Ali'ye sordum o da bana şöyle dedi dolayısıyla buradan da anlıyoruz ki talebe Duyduklarını daha sonra bir araya getirerek bir kitap haline getirmiş ve bugüne kadar bir miras olarak bize bırakmıştır. O kitap ve İmam Zeyd'in ilim noktasında bıraktığı o miras bir mezhebe dönüşmüştür. Bugün Yemen'e gidin İran'da az vardır ama İran'da da vardır Suriye'de, Bahreyn'de, Umman'da, Suudi Arabistan'da Kendisini Zeydi diye isimlendiren insanlar vardır. Bu Zeydilik dediğimiz mezhep Şia'nın Sünnilere en yakın olan mezhebidir. Bu kitap biraz önce size bahsettiğim kitap yani El Mecmu bunun bazı şerhleri var. En meşhur şerhi El er Nadir'dir bunun müellifi de El Hüseyin İbni Seyya'idir. Son dönemlerde yaşamış bir zattır. Bu zatın o şerhine Osmanlı'nın son şeyhistanlarından olan son şeyhistan vekillerinden olan daha doğrusu bir yönüyle de bizim hemşehrimiz düzceli merhum Muhammed Zahid el Kefser'i Allah ona da rahmet eylesin. Bu kitaba bir takdim yazısı yazıyor. O takdim yazısında gerek İmam Zeyd'in hayatını gerek Zeydilik mezhebini gerekse bu El mecmu kitabını değerlendiriyor çok güzel ifadeleri vardır çok da önemli bir tespitleri vardır o tespitlerden bir tanesi şu Zeydilik dediğimiz mezhebin dörtte üçü Hanefi fakihleri ile ortaktır şimdi İmam Ebu Hanife'nin İmam Zeyd ile olan birlikteliğini söyledik ya bir de böyle bir tespit işi daha da anlaşılır kılacak dörtte üçlük Fetvaları, iştahatları İmam Ebu Hanife ile örtüşür. Der ki Zahit el Kevser'i geriye kalan dörtte bir. Bir miktarı İmam Malik'in iştahatlarıyla. Bir miktarı İmam Şafi'nin iştahatlarıyla. Çok az bir miktarı da İmam Zeyd'in kendi iştahatlarıyla oluşur. Dolayısıyla Zeydilik dediğimiz mezhebi işin başında beşinci mezhep olarak saydım ya. Sebebi bu gerekçesini de söylüyorum böyle bir birliktelik netice itibariyle böyle bir değerlendirmeyi hak eder. Zahid el Kevseri'nin o değerlendirmelerinden biz aslında el mecmu'nun nasıl bir değer taşıdığını da anlayabiliyoruz. O değerli kitap onun ilim noktasında ihlasla hayata bıraktığı iz o mezhebin varlığını bugüne kadar devam ettiriyor peki burada son sözlere yavaş yavaş yaklaşırken sürekli sorulan zihinlerimizde bir şekilde de az ya da çok yer edinen bir meseleye de açıklık getirelim mezhep gerekli bir şey mi? olmazsa olmaz mı? dinin olmazsa olmazlarından mı? bugün müştehitlerimizin çoğaldığı şu zeminde herkes bir şeyler söylüyor ya Elimizde Kur'an var oturuyoruz bilgisayarın başına İmam Ebu Hanife'nin İmam Bukhari'nin ulaşamadığı milyon hadislere ulaşıyoruz iddiası da var Kur'an gibi bir kaynağımız var milyon hadislere ulaşabilecek teknolojik imkanlarımız da var o zaman mezhebene ne ihtiyacımız var kendimiz bakarız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına o hayattan alacağımızı alırız onunla da amel ederiz. Doğru mu bu iddia? Zahid el Kevser'i cevap versin mi? Biraz sert bir cevap olacak ama onun cevabı ne yapalım? Mezhepsizlik dinsizliğin bir köprüsüdür diyor. Bu ifade makalat adlı o makalelerinin derlemesinden bir makalenin başlığı. Belki biraz sert gözükebilir bize bu ifade ancak. Mezhebin bizim için ne demek olduğunu anladığımız zaman Zahid el Kevseri'nin bu sözünü anlarız. Nedir mezhep? Mezhep hem ismi mekandır hem mastardır. İkisini beraberce kullandığımız zaman gidilecek yol varılacak menzil anlamındadır. Bir Müslümanın gideceği yolu da varacağı menzili de belli olmalıdır. Bu olmazsa din olur mu? Bu tanımdan da yola çıkarak mezhebin bir Müslümanın hayatındaki değerinin ne olduğunu şöyle bir tasnifata tabi tutup söyleyebiliriz. Bir mezhep dinin amel boyutudur amel ile alakalı yönüdür amelsiz din olur mu olmaz yol olacak varılacak menzil olacak. O dinin amel boyutunu bizim öğreneceğimiz mektepler mezheptir. Bunlardan birine dahil olmazsanız yürüyemezsiniz. Bunlardan birine dahil olmazsanız varacağınız noktayı da tam anlamıyla tespit edemezsiniz. Çok şey söylenir ama asıl konumuz olmadığı için sadece maddeleri zihninize emanet ediyorum. Biraz araştırmayı da size bırakıyorum. İkincisi mezhep. Dinin kuralları ilkeleri çerçevesi ve sistemidir kullandığım dört ifadeye de ne olur dikkat edin dinin kuralları ilkeleri çerçevesi ve sistemidir bunları dikkate almadığınız zaman amel diye bir şey olmaz zaten ve bu işin altından da kalkamayız biz bu halimizle dolayısıyla çerçeveyi de belirleyecek işin ilkelerini de verecek sistemini de yani bu işin yolunu yöntemini de öğretecek bize. Üçüncüsü bu madde çok önemli bunu biraz daha dikkatli zihinlerimize kaydedelim. Mezhep dinin ihtilaflarının bir ürünü değil ihtiyaçlarının bir sonucudur. Bir daha söyleyeyim mi bunu dinin ihtilaflarının bir ürünü değil. İhtiyaçlarının bir sonucudur. Böyle bir ihtiyaç bu mektepleri ortaya çıkardı. Kendiliğinden ortaya çıkmadı ki bu. Yani iş olsun diye İmam Ebu Hanife Haşa, İmam Şafi ya da diğer imamlarımız farklı farklı şeyler söylemediler. O ihtiyaç hasıl oldu. Onlar bir usul belirledi. O usule uygun bir biçimde de gidilecek yolu ve yöntemi miras olarak bıraktılar. Dördüncüsü mezhep dini yaşamada hassasiyetin bir gereğidir hayatı disipline eden bir şeydir mesela dahil oldunuz İmam Şafi'nin mezhebine Şafi oldunuz ya da İmam Ebu Hanife'ye dahil oldunuz Hanife oldunuz neyse orada size bir kurallar bir ilkeler verecek ve siz o disiplinin içerisinde disipline edilerek dininizi yaşamaya Amel adına bir şeyleri ortaya koymaya çalışacaksınız hal böyle olunca size bir nizam öğretecek öyle kafanıza göre bazı şeyleri yorumlayamayacaksınız o mektebe dahil oldunuz o mektebin muallimi size ne diyorsa ona göre de, göre de hareket edeceksiniz. Beşincisi mezhep doğru hedefe doğru bir yol ile ulaşabilmenin en önemli vesilesidir. Bir daha tekrar edeyim bunu doğru hedefe doğru bir yol ile ulaşabilmenin en önemli vesilesidir. Peki biz dinin asli kaynakları olan Kur'an ve sünnet tabi sünnetin içerisinde hadislerde Efendimiz aleyhissalatü vesselam beyanları da var. Eğer doğrudan bunlardan hüküm çıkarabilecek kadar seviyemiz varsa sen müşte o zaman. Senin mukallit olmana gerek yok. Müştehitsin alırsın Kur'an'ı önüne alırsın Efendimizin hadislerinin önüne okursun onlardan bir yol çıkarırsın ona göre de amel edersin. Eğer böyle değilse ki böyle kaç tane baba yiğit var içimizde söyleyin de gidip ellerini değil ayaklarının altını öpelim. O zaman yapacağımız iş mukallit olmaktır. İnanın mukallit olmak kötü bir şey değil. Niye kötü olsun? Mukallit olacağız mezhebimizin imamının söylediği şeylerin delillerini de bileceğiz o delillere göre de amel edeceğiz ve böyle yaparak disiplinli bir dinin disiplinli mensupları olacağız peki şöyle bir şey aklımıza gelir mi itiraz saadetinde dört tane mezhep var onların üzerinden konuşuyoruz hadi bugün Zeydiye'yi de konuştuk beş mezhep diyelim beş mezhep üzerinden konuşalım kaynaklarının hepsi Aleyhisselatu vesselam efendimiz değil mi? Evet. Peki neden Şafi'ye göre namazda el bağlama ayrı? Hanefi'ye göre ayrı. Maliki'ye göre el bağlama diye bir şey yok. Hanbeli'ye göre ayrı. Zeydi'ye göre farklı. Kaynak birse eğer bu kadar çeşit, bu kadar farklılık neden? Sebebi belli bunun. Aslında onların hepsinin dayanağı, Aleyhissalatü vesselam efendimiz hiçbir tanesi yanlış değil ancak onların tespiti yapılırken mesela İmam Ebu Hanife için konuşalım. Belirlediği usul çerçevesinde İmam Ebu Hanife Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en fazla yaptığını kendine mezhep olarak edinmiştir. Budur en fazla yaptığını biz yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla onun en fazla yapıttığını tespit edebilmek için müştehit olmak gerekir. Bütün hadisleri lehte aleyhte bir meselede kullanılan bütün delilleri bilmesi gerekir ki o konuda söylediği sözü doğru bir biçimde söylemiş olsun. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Muaz İbni Cebel'i Yemen'e gönderirken o konuşmayı hatırlıyorsunuz değil mi? Ey Muaz Yemen'e gidiyorsun bir mesele ile karşılaştığın zaman nasıl hüküm vereceksin? Ya Resulallah Allah'ın kitabına bakacağım. Ya orada bulamazsan Resulullah'ın Resulü'nün sünnetiyle amel edeceğim. Ya orada da bulamazsam bulamazsan ben kendim iştaat edeceğim. Bunu Resulullah bize demedi kusura bakmayın. Muaz İbni Cebele dedi. Muaz ki ashab içerisinde fakihlerin sertacıydı. Eğer sen Muaz kadar Allah'ın kitabını biliyorsan onun sünnetini biliyorsan kur bir mezhep sana tabi olalım o zaman. Eğer değilse ki olmadığı hepimizin itirafı boşuna kendimize iş açıp da ne kendimizi sıkıntıya sokalım ne milleti sıkıntıya düşürelim. Bin küsür senedir ümmet tasdikleyerek bugüne kadar getirdi hiç kimse bu mezhebin görüşlerini çürütecek böyle gerçek manada delillere yaslanarak ortaya bir şey koyamadı. İmam Ebu Hanife'nin ya da onların talebeleri olan İmam Ebu Yusuf'un, İmam Züfer'in, İmam Muhammed'in iştahatlarını çürütecek kim çıktı? Çıksınlar delillerini de ortaya koyarak söylesinler tartışsın ilim adamları. Öyle değilse eğer bizim gibi mukallitler, mukallit olarak kalsın Allah bizi büyüklerin ayak izlerinden ayırmasın haddimizi bilenlerden etsin haddi bilmek çok önemli bir şeydir Müslümanlığın ve müminliğin de şiarlarındandır Allah bizlere hadlerimizi bildirsin ve İmam Zeyd gibi onun emsali gibi o büyüklerin ayak izlerini takip ettirerek sahili selamete bizleri vardırsın inşallah velhamdülillahi rabbil alemin الفاتحة.